Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e Şerefli ailesine Ve şerefli arkadaşların üzerine olsun Güzel kardeşlerim Peygamber Efendimiz iki yakınını Ebediyete uğurluyordu İki sığınağından mahrum oluyordu Eşi Hazreti Hatice Ve amcası Ebu Talip'ten Şimdi Efendimiz Kendisini yalnız hissediyordu Bir süre Hane-i kapandılar İnsanlarla çok az görüşüyorlardı Hüzün yılıydı, hüzün mevsimindeydi Elbette Resulullah'a kol kanat olacak Onun çevresine çelikten duvar olacak şerefli arkadaşları vardı İslam'ın asil kahramanları vardı Ama onlar da binbir sıkıntın içindeydiler Mekke Devleti'nin yaptırımları onları ciddi anlamda bunaltıyordu Sürekli baskı altındaydılar Bazıları tahmülü çok zor işkencelere maruz kalıyordu Rahmet elçisi şerefli arkadaşlarının mahrumiyetlerine Aşağılanmalarına, işkenceye uğramalarına daha bir hüzünleniyordu Ayet-i Kerime'de size bir sıkıntının dokunması Onun çok ağırına gider buyuruluyordu Mekke rahmet elçisine kalbini açmıyordu Mekke Resulullah'ı sıkıyordu. Her gün azgın Mekke müşrikleri Peygamber Efendimiz'e daha bir saldırıyordu. Sataşmalar, hakaretler, fiziki zarar vermeler giderek olağan hale geliyordu. Rahmet elçisinin üzerine toprak atıyorlardı. O toplumda insanın üzerine toprak atmak, o kişiyi rencide etmek, aşağılamak için yapılırdı. O kişiyi dışlamak için yapılırdı Rahmet elçisi Kabe'de rahat içerisinde Namaz kılamıyordu Sataşmalardan, hakaretlerden Namaz kılmakta zorlanıyordu Namaz kılarken Üzerine toprak atıyorlar Yer yer deve pislikleri dahi Atmaktan çekinmiyorlardı Resulullah Namaz kılarken üzerine basıyorlar Boğazını sıkmaya kalkışıyorlardı Zaman zaman Rahmet elçisinin evinin önüne pislik atıyorlardı Bir gün Allah'ın Resulü öyle sesleniyordu Ey Abdümenaf oğulları Bu nasıl komşuluk Komşuluğumuz bu mu Rahmet elçisinin üzerine Başına toprak attıklarında Küçük kızı ağlayarak gelir Rahmet elçisinin üzerini silerdi Resulullah kızına Fatımasına Korkma ve ağlama kızım Allah babana yardım edecektir Buyuruyorlardı Mekke giderek gerginleşiyordu. Daha bir sertleşiyordu, daha bir taşlaşıyordu. Rahmet Elçisi'nin gayretleri yankı bulmuyordu. Resulullah'a göz açtırmıyorlardı. Şairin diliyle, ''Taş, taş değil, bağrındır taş senin. Söyle nereni, nasıl yaksın bu ateş senin.'' Mekke sakinleri taştan da taş kesilmişlerdi. Rahmet Elçisi, Arayışa giriyordu Başka bir kent Başka bir şehir arıyordu İslam davetine kulak verecek Gönül verecek bir kent arıyordu Umudunu Başka diyarlara çeviriyordu Belli ki Mekke ses vermeyecekti Mekke bağrını açmayacaktı Bunca yıl geçmişti Sürekli direniyor Sürekli inadını artırıyordu Şimdi rahmet elçisi Ufukları tarıyordu Kendisine yar olacak bir diyar arıyordu. Kararını veriyordu. Taif kentine karar veriyordu. Taife sessizce gitmeliydi. Habersizce gitmeliydi. Mekke sakinlerinin haberi olmamalıydı. Bir gece yola çıkıyordu. Biniçsiz yaya yola çıkıyordu. Yol Taife çıkıyordu. Niçin Taif'ti? Taif zengin bir şehirdi. Taif İslam'ı kabul ederse İslam büyük bir imkana kavuşurdu. Hatta Mekke'yi kuşatma imkanı bile olabilirdi. Müslümanlardan bir hayli insan Habeşistan'ı hicret etmişlerdi. Ola ki gelecek zamanlarda Mekkeliler Habeşistan pazarını da kaybedebilirlerdi. Taif İslam'la yankılanırsa Mekkeliler Taif'i de kaybederlerdi. Mekke zayıf düşebilirdi. Mekke ablukaya alınabilirdi. Bir de Mekke'nin zenginleri Taif'le yoğun bir ilişki içindeydi. Taif yaylaydı. Mekke'nin varlıklı insanları buradan bağ bahçe satın almışlardı. İlkbahar ve yaz günlerini Taif'te geçiriyorlardı. Taif'in İslam'a yar olmasıyla Mekke'nin zenginleri ciddi anlamda maddi sıkıntılara girerlerdi. Taif'te iki büyük kabile vardı. Ahlaf kabilesi ve Malik kabilesiydi. Taifliler hem Kureyşlilerden hem de Havazin kabilesinden çekinirlerdi, korkarlardı. Zira onlar o coğrafyanın en güçlü iki kabilesiydi. Ama Taif bunlardan çekinmekle beraber içten içe rekabet halindeydi. Onların saldırısına uğramamak için de onlarla ittifak yapıyorlardı. Ahlak kabilesi Kureyşle, Malik kabilesi ise Havez'inle ittifak yapıyordu. Bu ittifakın gerçek dostlukla bir alakası yoktu, göstermelik bir ittifak gibiydi. Rahmet elçisi Taif'e ulaşıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam özellikle Ahlak kabilesine misafir oluyordu. Ahlak kabilesi İslam davetine gönüllerini açarsa, bunun arkasından Malik kabilesi de gelirdi. Malik kabilesi de İslamla şereflenebilirdi. Hatta Malik kabilesi vesilesiyle Havezinliler de İslam'a yönelebilirlerdi. Taif şehri yürüyüşle iki günlük mesafedeydi. Rahmet elçisi evlattığı Zeyd bin Haris ile yola çıkıyor ve iki gün sonra Taif'e varıyordu. Ahlaf kabilesinin eşrafından olan Abdullah Mesud ve Musab bin Amr'ın evine misafir oluyordu. Peygamber Efendimiz onlara İslam anlatıyor, onları İslam'a davet ediyordu Onlarsa bundan rahatsız oluyorlardı. Onlardan biri şöyle diyordu, eğer seni Allah gönderdiyse, Kabe'de asılı olanların hepsini aşağıya indiririm diyordu. Bir diğeri, Allah senden başka gönderecek adam bulamadı mı diyordu. Üçüncüsü ise ilginç bir şey söylüyordu, seninle konuşmam diyordu. Çünkü sen, eğer söylediğin gibi Allah'ın Resulü isen, benim hitap edemeyeceğim kadar yükseklerdesin yücesin. Şayet eğer yalancı isen seninle konuşmaya değmez diyordu. Oysa Ahlaf kabilesini ileri gelenleri bunu bir fırsat olarak değerlendirebilirlerdi. Zira onların kalplerinde kureşlere karşı ileri boyutta kin vardı. Ama onlar çekingen insanlardı. Onlar Kureşten korkuyorlardı. Peygamber Efendimiz onlara İslam anlattıktan sonra şayet kabul etmeyecek olurlarsa gizli tutmalarını istiyordu. Onlar Peygamber Efendimizin hem davetini hem gizli tutulma isteğine ilkelce cevap veriyorlardı. Şımarık bir tavır içerisine giriyorlardı. Peygamber Efendimizi hayalperestlikle itham ediyor, alay ediyorlardı. Mekke Kureyş kabilesini karşılar almak şöyle dursun Resulullah'ı hemen şehirden sürerek Kureş kabilesinin yakınlığını kazanmak istiyorlardı. Peygamber Efendimiz evlatlığı Zeyd ile tam bir ay Tayyir şehinde Allah'a davet sorumluluğunu ifa etmeye çalıştılar. Peygamber Efendimizin ve bütün peygamberlerin en büyük vazifesi Allah'a davetti tebliğdi. En olumsuz şartlarda bile onlar bu sorumluluklarını ifa ederlerdi. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın hayatını beyan eden ayetlerde bin yıldan elli yıl eksik bir süre kavmi içinde kalıyordu. Bu uzun yıllar davetini sürdürüyordu. Nuh Suresinin birden dokuza olan ayet-i kerimelerinde kendilerine yakıcı bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye Nuh'u kendi kavmine gönderdik. Nuh şöyle dedi ''Ey kavmin şüpheniz olmasın ki ben sizi Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar tehir etsin, muhaze etmeden yaşatsın diyerek apaçık uyaran bir kimseyim. Bililmeli ki Allah'ın tayin ettiği vade gelince artık o ertelenmez.'' ''Keşke bilseydiniz.'' Sonra Nuh dedi ki, ''Rabbim, doğrusu ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim ancak kaçmalarını artırdı. Gerçekten de imana gelmeleri ve böylece günahlarını bağışlaman için onları ne zaman davet ettiysem, parmaklarıyla kulaklarını kapattılar. Beni görmemek için elbiselerine büründüler. Ayak dirediler.'' kibirlendikçe kibirlendiler sonra onları açıktan aşağı davet ettim sonra onlara davetimi ilan ettim gizli olarak da söyledim buyruluyor bütün peygamberlerin belirgin çizgisi tebliğdi insanlığın biricik gündeminin Allahu Teala olduğunu öğretmekti rahmet elçisi Taiflileri Allah'a davet ediyordu Ama Taif Mekke'den de sert çıkıyordu Taştan da taştı Onların gönüllerine yol bulamıyordu Onlar İslam'a Olumsuz tavır sergilemekle yetinmiyor Rahmet elçisini Taif'ten Sürgün ediyorlardı Yolun iki tarafına Köleleri, çocukları ve kadınları Yönlendiriyorlardı Ve onlar Rahmet elçisiyle Evlatlığı Zeyd'i taş yağmuruna tutuyorlardı İkisinin de vücudu yaralanıyor, her taraflarından kanlar akıyordu. Ayakkabıları kanla doluyordu. Bir taraftan da Zeyd, Peygamber Efendimizin çevresinde pervane gibi dönüyordu. Ona taş isabet etmesin diye canı feda ediyordu. Ne kadar acıydı. Önce rahmet elçisiyle, evlatlığı Zeyd, süratle gidiyorlardı, arkalarından da çocuklar ve köreler ve kadınlar taş yağmuruna tutuyorlardı. Taşlana taşlana Taif'ten çıkarılıyorlardı. Hayatı Allah için yaşamak, nice acılara göğüs germekti. Hayatı Allah için yaşamak, acılar içinde dahi imanın lezzetini, halafetini duymaktı, tatmaktı. Peygamber Efendimiz ve Zeyd süratle gidiyorlardı. Kendilerini bir üsün bağına attılar. Bir gölgenin altına oturdular. Resulullah açtı, susuzdu, nefes nefese kalmıştı. Vücudu tamamen yaralanmıştı. Her tarafında kanlar oluşmuştu. Kendini bu hallere düşürenleri düşünerek onlara iş dünyasında öfkeyle dolmalıydı. Kinle intikamla dolmalıydı. Kendine yapılanların bedelini nasıl ödeteceğini düşünmeliydi. Ama onun düşünce dünyasında bunlardan hiçbir yoktu. Kendisine zulmedenlere ne hakaret ediyordu ne lanetler ediyordu ne de onların arkasından konuşuyordu. Gönül dünyası tamamen Rabbine dönüktü. Onun rızasını düşünüyordu. Onun rızasına uygun olmayan bir davranışı olmuş muydu? Rabbinin hoşlanmadığı haller sergilemiş miydi? Yanlış hareketler, sözler ve davranışlarda bulunmuş muydu? Rabbi Rahim'in kullarına davet yolunda doğru olmayan bir hali olmuş muydu? Hz. Musa'yı, Rabbi Rahim Firavun'a gönderiyordu. Gönderirken ona yumuşak kelam eyle buyuruyordu ki Firavun kendisini Rab kabul ediyordu. En büyük zulmü işliyordu. Kullar içerisinde en küstah bir tavrı sergiliyordu. Ama Rahman Rahim böyle bir kuluna dahi yumuşak davranılmasını murad ediyordu. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.